Tevbe Suresi. Allah ve Rasulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. İyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allahsa kafirleri rezil edecektir. Hacce Ekber gününde Allah ve Rasulünden insanlara bir bildiridir.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 İşte onlara elen verici bir azabı müjdele. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp, Bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denilir ki, İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre,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 Eğer müminseler, Allah ve Rasulünü razı etmeleri daha doğrudur. Hala bilmediler mi ki, kim Allah ve Rasulüne karşı koyarsa, elbette onun için, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu, büyük rüsvaylıktır. Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin, müminlere indirilmesinden çekinirler.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 ve yalan söylediklerinden dolayı Allah, Kendisiyle karşılaşacakları güne kadar, Onların kalbine nifak soktu. Münafıklar, Allah'ın, Onların sırrını da, fısıltılarını da bildiğini, Ve gaypleri, gizli şeyleri çok iyi bilen olduğunu, Hala anlamadılar mı? Sadakalar hususunda,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 Benimle beraber asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz birinci defa yerinizde kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma. Onun kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.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 kurtuluşa erenlerin kendileridir Allah onlara içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır İşte büyük kazanç budur bedevilerden mazeretleri olduğunu iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar